Beli rahatsız olan bir kardeşimiz var. Bu yere oturarak, ayaklarını kıbleye uzatarak mı namazını kılmalı? Yoksa sandalyeye oturarak mı? Namazını kılmalı. Beli yani ağrıyan kişi, ayakta duramayacak kadar birinde ağrı, sızı olan kişi tabii ki oturarak kılması evladır. Hı hı. Öncelikle oturarak kılmaya çalışması gerekiyor. Ama Oturarak kılmakta da zorlanıyorsa Gerçekten ağrısı sızısı artıyorsa O zaman Yapabildiği şekilde kılar Mesela işte sandalyede taburede de Kılabilir hı hı. Yani önceliği oturmaya Vermesi lazım Yani yere oturmaya evet, değil mi? Yere oturarak namazını kılsın Ama bu durumda da yine Isdırapları artıyorsa Ağrısı sızısı artıyorsa tabii ki ibadetten maksat e, insana gönül huzuru kazandırmak, sevap kazanmak e, insana eziyet vermek, ızdırap çektirmek değildir. Yapamıyorsa tabii ki sandalyede veya taburede kılabilir.